Halk Takvimi Hazırlayan ve sunan Kansu Şarman Merhaba Aşk Dergi'de Halk Takvimi bölümünü dinliyorsunuz. İlkbahar'ın başlangıcı sayılan Mart ayına girdik. Mart, eski takvimlerde yılın ilk ayı olarak geçer. Roma'nın kurucusu Romulus'un düzenlediği Roma'nın ilk takvimine göre yıl, savaş tanrısı Mars'ın adının verildiği Mart ayıyla başlıyordu. Ovidius'un Roma takvimini incelediği Fasti adlı eserinden öğrendiğimize göre ilk Roma takviminde yıl 304 gün ve 10 aydı. Bu ilk düzenlemede 61 gün dikkate alınmadığından Kış mevsiminde bir ara ortaya çıkıyordu. Ocak ve Şubat ayları daha sonradan eklendi. Romalıların savaş tanrısı Mars'ın soyundan geldiğine inanıldığını söylemiştik. Kuruluş efsanesine göre Mars veya Martius, kurucu Romulus'un babasıdır ve Romalıların da atası sayılırdı. Bu yüzden diğer tanrılar arasında çok önemli bir yeri vardı. Mars, aynı zamanda çiftçilerin de koruyucusu sayılırdı. Savaşçı özelliğinin yanı sıra, Mars inançlarına göre, Toprağın meyve vermesini, buğday yetişmesini, ekinlerin büyümesini sağlar, hayvan sürülerini korurdu. Kışın bitimiyle tarım faaliyetinin başladığı dönem olan Mart ayına bu adım verilmesi de bu yüzdendi. Mart ayı aynı zamanda Roma Senatosu'na yeni seçilen konsüllerin göreve başladıkları aydı. Ovidius'un Fasti Roma Takvimi ve Festivaller kitabında Mart ayının başlangıcında şu dizeler yer alıyor. Ey Savaşsever Mars! Biraz bırak da kalkanını ve mızrağını bir yana, Gel ve miferinden parlak saçlarını sal. Belki sorarsın, bir ozanın Mars'la işi nedir diye. Senden alır adını ay, tarafımdan terennüm edilen. Yine Fasti'de, 1 Mart günü için yazılan bölümde şöyle, Kuşkuya düşmemen için eskiden birinci mi gelirdi Mars'ın kalentleri diye, Verebilirsin dikkatini şu işaretlere. Bütün bir yıl yerinde kalan o defne ağacı, o gün alıp götürülür flamen rahipleri tarafından ve şeref yerine koyulur taze yapraklar. O zaman kralın kapısı yeşillenir, Febus'un ağacı oraya konulduktan sonra. Mart ayı Mısır çiftçi takvimi açısından da çok önemli bir aydı. Bu ay ekme işinin değil, hasat işinin zamanıydı. Mısır, Akdeniz sahilindeki küçük bir şerit dışında yağış çok az olduğu için tarım verimliliğini Nil Nehri'nin yıllık taşkınlıklarına borçluydu. Böylece Nil'in ekvator bölgesi göllerinden ve Etiyopya dağlarından taşıdığı verimli çamur yığınları taşkın zamanı bentler ve kanallar aracılığıyla tarlalara aktarılırdı. Elbette Nil'in taşkınının bent ve kanal sistemini işlemez hale getiren yüksekliklere erişmemesi kaydıyla. Mısır çiftçi takvimine göre Mısır'da hasat mevsimi sonbahar değil ilkbahardı. Hasat Mart ayında başlardı. Mart ayının başında arpa, Sonundan itibaren buğday, Nisan sonunda da darı hasadı yapılırdı. James George Fraser'ın Adonis Attis Osiris adıyla yayınlanan Doğu Dinleri Tarihi Araştırmaları kitabında, Antik Mısır'da çiftçilerin hasat zamanı ekim bereketli bile olsa sevinçlerini gizleyip ağıt yaktıklarını anlatıyor. Çiftçiler ilk hasat sırasında göğüslerini döyüp ağıtlar yakarken, tanrılarla insanoğlu arasındaki bağı kurduğuna inanılan ve rüzgarlara, Yağmurlara, ırmaklara, yani tüm sulara ve üzerindekilere hükmeden Mısır tanrıçası Isis'e seslenirlerdi. Mart ayının adı aynı kültürün bir devamı olarak pek çok dilde birbirine benziyor. Almanca Mars, Fransızca Mars, Arapça Maris, İspanyolca ve İtalyanca'da Marzo, İngilizce Març, Hollanda dilinde Maart. Gelelim Anadolu halk takvimine. Bu ayın bizdeki adı da Mart. Onu Kuzu ayı. Veya yıl sırtı olarak da adlandırıyorlarmış. Deniz Gezgin'in doğa defterinden Mart ayı hakkındaki bilgileri okuyalım. Kırlangıçlar bu ay dönmeye başlar. Mart'tan itibaren yaz sayılınca Mart'ın bir adı da yazbaşı olmuştur. Bu ay sona ermeden kırlangıç ya da leylek görenler o yılın bereketli geçeceğine inanırlar. Ekinlerin yeşerdiği uyanışın dizilişin mevsimidir Mart. Kararsız da bir aydır. Sabah soğuktan dondurur, akşam sıcaktan kokutur. Eskiler... Mart çıkmadıkça dert çıkmaz derler. Bu yüzden Mart'ın bir adı da boş sepet ayıdır. Dolap kıyısında sepet diplerinde kalanları aratır. Bir de Mart içeri pireler dışarı diyerek evi arındırma ritüeli vardır. Bütün bir ev halkı hep bir ağızdan pireleri böyle kovarken içlerinden daha deneyimli olanı bir kaseyi evin kapısından dışarı fırlatıp kırar. Eğer kase kırılmazsa evi pirelerin basacağına inanılır. Pire burada dert demek. Mart ayı Anadolu halk geleneklerine göre insanın iklime karşı en çok uyarıldığı dönemdir. Atasözleri Mart ayında havanın kararsızlığı ve dengesizliği üzerine uyarılarla, tembihlerle doldur. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Mart ayı dert ayı. Mart havası gibi bir halde durmaz. Mart martladı, tavuk yumurtladı. Mart'ın dokuzu, tefenin otuzu. Mart'ın on beşi yaz, on beşi Mart'ın onundan, Şubat'ın sonundan kork. Mart'ın sonu kiremitçilere yarar. Mart'ta yağmasın, Nisan'da dinmesin. Mart yağar, Nisan öğütür. Nisan yağar, çiftçi öğütür. Atasözleri böyle. Karadeniz bölgesinde ise Mart ayına dair en enteresan geleneklerden biri yapılır. Yılın başlangıcı sayılan Rumi 1 Mart'a yani miladi 14 Mart'a denk gelen zamanda Giresun ve çevresinde mart kırması töreni yapılır. Buna göre yılbaşı için bir gece önceden ekmek hazırlanır. Közün üstüne taflan veya karayemiş adı verilen meyvenin yaprağı konulur. Ve üzerine de hamur konur. Hamur yoğrulurken içine mavi boncuk atılır. Üzerine yine taflan yaprağı serilir. Ekmek piştikten sonra köy halkından içindeki mavi boncuğu bulan kişiye mart kıran veya yılbaşı kıran denir. O kişi erken kalkarak Mart bozulacak evin kapısına gelir. Ayağının altına balta ya da bıçak konur. İşi keskin olsun diye. O kişi bıçakla mutfağa doğru dua okuyarak koşar, sonra kapıya doğru koşar, peşinden su serpilir. O sabah ineklerin kuyruğuna bereket için kırmızı ip bağlanır. Ve Mart ben tarttım, sen tartma denerek ineğin kuyruğu üç kere çekilir. Mart kıran kişi böreklerle Eriştelerle doyurulur. Mart bozma görevini üstlenen kişi, Mart'ını bozduğu ailenin bir yıl boyunca başına gelebilecek, iyi ya da kötü her işin sorumluluğunu üstlenir. O yıl yaşanacak iyi şeyler onun uğruna, Kötü şeyler de onun sorumluluğuna bağlanır. Mart ayının ismi ve gelenekleri konusunda şimdilik bunları not ettik. Kısaca bir de 90 yıl öncesinin Mart başından bahsedelim. Çünkü meşhur 1929 kışının sonunda, Mart'ın tam da bu günlerinde Tuna Nehri'nden gelen buzlar tüm İstanbul Boğazı'nı kaplamıştı. Cengiz Kahraman'ın 1929 ve 1954 kışlarını anlattığı kitabında tam 90 yıl önce bu günler gazetelerde şöyle anlatılıyor. 3 Mart 1929 Boğaz'a büyük buz dağları geldi. Gece saat 3'te İsmail Reis İdaresi'ndeki kereste yüklü bir motor Arnavutköy önlerinde büyükçe bir buz parçasının üstüne çıktı ve alabora oldu. Mürettebat ve keresteler denize düştü. Mürettebat kurtarıldı. En son 1862'de, yani yaklaşık 70 sene evvel böyle şiddetli soğukları mütakip Rus sahillerinden ve Tuna Nehri'nden büyük buz parçaları gelmişti. 4 Mart 1929 İstanbul'da yeni moda buz üstünde balık tutmak. Gece limana Anadolu ve Rumeli kavaklarıyla Büyük Tere'den büyük buz parçaları geldi içi sahillerindeki buz parçaları rüzgarın etkisiyle Marmara Açıklarına doğru yola çıktı. Sirkeci ve Üsküdar sahillerinde de buz bulunuyor. İstanbul'da son günlerde buz üstünde balık tutmak moda oldu. Buzlar arasında kalan balıklar donunca Martılar oraya üşüştü. Balık tutma meraklıları ve işsizler Martıların kondukları yere gidip balıkları elleriyle topluyorlar. 5 Mart 1929 Sıcaklık sıfırın altında 11 dereceye düştü. Üç gün önce limandan hareket eden Cumhuriyet vapuru Karadeniz'de buzlar arasında sıkıştı. Büyük tehlike atlatan vapur sağ salim sınapa ulaştı. Rasatane'den aldığımız malumata göre buz kütleleri Karadeniz'in Şimal sahilinden gelmiştir. Buz kütlelerinin içinde 10 metre uzunluğunda ve 3,5-4 metre kalınlığında olanlar vardır. Bir malumata göre buz kütleleri Mudanya sahillerine kadar gitmiştir. Rasatane... Bu kütlelerin Akdeniz'e çıkmalarına imkan görmemekte, Çanakkale'ye kadar bunların eriyeceğini zannetmektedir. Halk takviminden bu haftalık bu kadar. 6 Mart çarşamba günü 3. Cemre'nin toprağa düşeceğini hatırlatalım. 8 Mart cuma günü bitki kökleri ve ağaç dallarının ısınmaya başlayacağı tarih. Haftaya halk takviminin Mart ayındaki ilk büyük gündemi olan ve halk arasında berdelacuz olarak bilinen koca karı soğuklarını konuşacağız. Geçen hafta bahsetmiştik. Balkanlarda Mart'ın gelişi Martanışka denilen kırmızı beyaz iplikten takılarla kutlanır. Kadınlar bileklerine baharın gelişini simgeleyen bileklikler takarlar. Biz de hem baharın gelişini hem de 8 Mart Kadınlar Günü kardeş türkülerden Güldaniye adlı Rumeli türküsüyle kutlayalım. Ne demişler? Kadın kadındır, çiçek babandır. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.